913. konu, İbni Abbas'ın bir kariyeye, ey zinakar kadın, diyen birisini azarlaması, iklime şöyle anlatıyor, şu anda iyi hatırlayamıyorum ama bir gün İbni Abbas, amcasının oğlunu, ya da amcasının oğlu, İbni Abbas'ı yemeğe davet etmişti, yemek sırasında bir kariye kendilerine hizmet etmekteydi, yemeğe çağrılanlardan birisi o kariyeye, ey zinakar kadın, dedi, o zaman oradakilerden biri o adama, sus, ne hakla ona böyle bir söz söyleyebiliyorsun, şayet bu sözün için sana dünyada bir ceza verilmese bile ahirette mutlaka verilecektir, dedi. Adam da ona, sen böyle olacağından emin misin, ya sözüm doğru ise, diye karşılık verince İbni Abbas onlara müdahale ederek, Allah Teala çirkin ve kötü şeyleri sevmediği gibi bunları söyleyen ağzı bozuk kimseleri de sevmez, buyurdu.